1568 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in sahabilerine kendisine nasıl salavat getirmeleri gerektiğini öğretmeleri, Ebu Mesud radiyallahu anha şöyle anlatıyor, bir gün Saad bin Übade'nin evinde oturuyorduk, Hazreti Peygamber de oraya geldiler ve aramıza oturdular, Numan bin Beşir'in babası Beşir bin Saad, ey Allah'ın Resulü, Allah Teala bize, sana salavat getirmemizi emretmiştir, peki sana nasıl salavat getirelim, dedi. Hz. Peygamber susarak bir müddet cevap vermediler, biz kendi aramızda, keşke bu soruyu hiç sorulmasaydı, diyorduk ki Hazreti Peygamber şöyle buyurdular, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema salite ala İbrahim'e ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema barekte ala İbrahim'e fil alemin, ineke hamidün mecid, Rabbim, İbrahim ve aline getirdiğin salavat gibi Muhammed'e ve onun aline de salavat getir, Alemler arasında İbrahim'i bereketlendirdiğin gibi Muhammed'i ve onun âlini de bereketlendir, sen övülmeye layık yüce bir zatsın, deyiniz, selamsa bildiğiniz gibidir.